Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Vessalatu vesselamu ala rasulina muhammelin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in El-Mukaddime Buyur Şeyh Fadda El-Mukaddime Giriş ön söz İnnelhamdülillah Şüphesiz ki hamd Allah'a Nehmeduhu Allah'a ayıttır cümle bitti İnnelhamdülillah Şüphesiz ki hamd Allah'a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 ya ayyuha ladin aminet tu kullaha eey man darash Allahdan korkun e, gerçek bir korkuşla korkulmuş Hak, haklı yani böyle e, ne diyorlar ne hakiki bir takvayla gerçek bir korkuş Allah'tan korkun. Valla temutun ne ve ölmeyin illa ancak Müslüman <gülüyor> ancak Müslümanlar olarak can verin. Peki valla temutu ile valla temutun arasındaki fark ne? Tek birinde ne var tevkid var. Bir ikisi de ölmeyin ama birinde tekit var değil mi? Nun'un Nû, sonundaki nun-u e var. Evet. Ya eyühennasu takû rabbikum. Ey insanlar Rabbinizden korkun. E, o Rabbiniz ki الذي ربنِسكي الذي ki halakakum min nefsin vahidetin. Sizi yarattı bir tek nefisten. Ve ve yarattı ondan o nefisten eee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 en hayırlı hidayet Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin en hayırlı yol Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin Sallallahu aleyhi ve sellem. Ve umuri muhtesatüha. Bütün kötü işler muhtesatüha. Ve şerrü'l umuri. Şerrü'l umur. İşlerin şerlisi muhtesatüha. Sonradan çıkanlardır. Sonradan çıkanlardır ve kulle muhtesetin bütün sonradan çıkanlar bir daha bir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 Çünkü Peygamberimiz bunu, sahabesine bu şekilde ne yapardı? Öğretirdi. Anlaşılmıyor evet. mu? Oku. Ya ahi. eyühel ahu, ahul Ahul-Muslimul-Aziz. Ey aziz Müslüman kardeşim. Hadihil-Kelimatun. Bir daha. hadihi Bu kelimeler muhtasın. Bak, hadihi-Kelimatun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 Selefi Salihîn Ehli Sünnet ve Cemaat'in itikadının beyanında bu kelimeler nedir? Kolay ve muhtasar olan. Kolaylaştırmış bazı. Yani ne demek istiyor adam? Yani bu kitap böyle tafsilatlı, çok zor, böyle geniş bir kitap değil. Ehli Sünnet'in itikadını anlatan basit, e, kelimelerle yazılmış, kolay kelimelerle yazılmış sıradan nedir? Sıradan bir kitaptır. Anlaşıldı? Hım. onu hamletti. Ale onu yok. Kad hamale, kad hamale ona hamletti. gelmedi. <gülüyor> ala cem e, e, cem'i toplamaya, hmm. toplamaya toplamaya toplama üzerine ve kitabati ve yazma hmm. üzerine ma ta'ishu'l ummetu ta'ishu'l ummetu ma ta'ishu'l ummetu ummet ümmet, yaşadığı... <gülüyor> okay. yani ümmet sürece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 İçinde bulunduğu hal. Aşa'ya şu ne demek? Yaşamak. Öyle değil mi? Aşa yaşadı, ya işu, yaşıyor. Ma ta'işhul ümmetü l-islamiyyetü el-yevme. Ümmet İslamının bugün yaşadığı şey beni bu kitabı toplamaya ve bu kitabı yazmaya hamletti. Nedir o yaşadığı şey nedir? Min teferruqin hmm. e, ayrılma. Teferruq yani farkalara bölünme. Ve ve ihtilaf. İslam ümmetinin bugün yaşamış olduğu teferruq ve neden ihtilaf beni neye sevk etti bu kitabı yazmaya sevk etti hmm ve temas etleni bu var mı hmm temas etleni hmm hmm temas etleni hmm fil farki muasirati yani fil farki muasirati yenic kan farkalarda yeni değil muasir olan fırkalarda. yani bizimle muasir ne demek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 lem yu'dam tamam etmedi Hı? devam etmedi Dem yu'dam adam ne demek adam kaybolmak yok olmak değil mi <gülüyor> lem yu'dam kaybolmamıştır <gülüyor> el hayru hayır bu <gülüyor> yani bu ümmette ve lem yu'dam kaybolmayacaktır ha <gülüyor> yani tamam doğru piyasa Allah bullak olmuş işler hep karışmış bundan sonra yok ama elhamdülillah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 hatta yâtıe <ye'tiye> emrün emrullah ta ki Allah'ın emri gelince kadar kıyamet edecek evet, kadar. Evet. Bakun evet, evet. kezalike onlar bu şekilde kalacaktır. Ne diyor? Demek ki bu hadis-i şerifi delil olarak diyor ki yazar bu ümmette peygamberin haber bu hadise manevi mütevâtir diyenler de var. Manevi mütevâtir ne, ne dedi? Lafzı aynı olmamakla beraber manası aynı mana üzerine birleşen hadislerdir. Mütevâtir iki kısımdır. Bir lafzî mütevâtir bir de manevi mütevatir Lafzî mütevâtir nedir?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 E, lafızları farklı olmakla beraber bazı âlimlere göre bu hadis nedir? Manevi mütevatî kısmına dair. O da nedir? Bu ümmetten bir grup, kıyamete kadar mutlaka ve mutlaka hak üzere sebat edecektir. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Devam edelim. Bekale... Sen dur, Murat devam etsin. وَقَالَ مَثَلِ اُمَّتِ اُمَّتِ اُمَّتِ اُمَّتِ اُمَّتِ اُمَّتِ اُمَّتِ اُمَّتِ اُمَّتِ اُمَّتِ اُمَّتِ اُمَّتِ اُمَّتِ اُمَّتِ اُمَّتِ اُمَّتِ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 Hani burada Peygamber şunu anlatmaya çalışıyor vesselam. Yani ümmetimiz sonunda da hayırlı insanlar olabilir. Tüm hayır benim zamanındadır. Benden sonra hayır olmayacak diye bir şey yok. Sonundan gelen insanlarda da ne olabilir? Sonradan gelen insanlarda da hayır olabilir. Devam et Murat. huna burada vacibe vacib oldu. Aleyhine Yavaş bak. Bemin huna buradan vacibe vacip oldu. Vecebe, vacibe değil. Vacibe aleyna bizim üzerimize et taarufu bilmek öyle değil mi veya o da ne e, on taaruf arafeden geliyor normal arafet taarafa taaruf mastar et taarufu ala hadi taifeti gai'atü mübareketih mübareketülleti bu ala hadi taifetil mübareketih ha bu mübarek tayfeyi bilmeniz üzerinize elleti on, onlar ki e, tel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 Vatayfet tayfedir. E, e, mansuratun e, e, yardım olunmuş tayfadır. Tayfeyi mansuradır. Hı. Hmm. Tayfa mansuradır. Vatu hmm. sit, vatu safu. Vas vas vas, vas Vasfedilir. Vasfedilir. furqa. Bu fırka. bu furqa be ahli sünneti ve cemaati. Ehl-i sünnet vel cemaat ile vasıflandırılır. Ehl-i sünnet vel cemaat olarak vasıflandırılır. Hmm. Ve ehl-i hadis, e, hadis, hadis ehli olarak Ve ehl-i eteri, eteri. Hmm. Ve ehl-i eteri Ve el-i ittiba'i İttiba ve eser taifesi olarak da ne yapılır? İsimlendirilir. وهu, ne demek eser ve ittiba taifesi?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 Alâ mâ mekan mâ kâne aleyhi'l-nebiyye sallallahu aleyhi'l-nebiyyuh sallallahu aleyhi ve sellem ve ashabuhu ve onlar kânu men kâne ve hum onlar men o kimselerdir ki kânu idiler ala üzerine idiler neyin? mâ kâne aleyhi'l-nebiyyuhu üzerine olduğu yol üzere idiler ve ashabuhu ve onun ashabının yolu üzere neydiler? idiler. Şimdi burada bakın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 Ne? Sen devam et. <gülüyor> devam et. Ve min haza buradan bundan el bundan dolayı. Ve min Ne demek muntalak? Aslı ne? <gülüyor> <gülüyor> Talaka. Buradaki aslı ne? Intalaka. Başta ne ziyade olmuş? Elif. Eliflen u. Peki muntalak ne? Başta, He? Yok. İşim. Bu normalde bir kalıp olarak ne diyoruz? Ve yani, minhazel Buradan yola çıkarak. Yani bu noktadan yola ne yaparak? Bu noktadan <gülüyor> yola çıkarak. Buradan yola çıkarak e, esra'atu. Esra'atu. Acele ettim. Serihten geliyor. Süratten <gülüyor> geliyor. Esra'atu. Esra'atu. Fi telhisi. Haza. Üzetlemek için. Fi telhisi. Haza. El veciz. <gülüyor> Bu Hâltal veciz kitabını e, özetlemekte acele ettim. Nereden? Min kitabı kitabından El-Müyesseru el fi selef-i Bu adamın bir kitabı varmış. İsmi El-Müyesser fi akideti selef-i salih. Yani bu hocanın, bu kitabı yazan e, hocanın neyi varmış? Bu kitabı yazan Abdullah İbni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 de koydu. Hı. Eee min kitabı min min yani kimin min... kutubi, kutubi. Kitap, kutub, kutub ne? Kitabın. Şoğulü cem'i. Eee kitapların istekara demek ve istasqamu saliqumuh. Ne ne? İstaka. Bu kelime bu fiilin aslı ne? Kim bu fiili bölecek bize? Hı? Seqa. Fiilin ası ney? Seqave. Seqaa. Fiilin ası ney? Seqave olur mu? Fiilin ası ney? Seqaa. Ve mutaharik, ma meftuh olursa ne olur? Seqave diyelim seqave. Ma kabli olursa, fetha olursa ne olur? Seqaa. Seqaa olur öyle değil mi? Niye bana bakıyorsun? Bilmiyor musunuz yani? E, Gazan ası ney? Gaza. gaza. Niye gaza olmuş? Evet.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 istifade fi da istifide faydalanmaları için faydalanması için istifade etmesi için minhu o kitaptan kullu kârin. okuyucu her okuyucunun <gülüyor> faydalanması için ve hususen en naşiin yetişenler özellikle de ve özellikle hususen, de en naşiin yetişenler min ebna'i subuti bna İ sahvatil İslami yetil mubarak eti min bnayi çocuklarından es sahvatil İslami yeti sahvatil İslamiye ne demek İslami uyanış, İslami direniş İslami bilinçlenme demek tamam mı sahva dediğimiz aynı mesa diyor ki yani bugün İslami bilinçlenme İslami uyanış İslami direniş kelimelerini kullanıyoruz ya Saval İslamiiye da aynı manaya geliyor min Eebna İ sahvatil İslami yetin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 Niktimem i herzel herzel herzel ve cizi bu ve cizi tamamlamam. Tamamladığımdan yani tamam. Tamam. Beni tamamlama başarısına ulaştırdığından dolayı Allah'a ne yapıyorum? Hamde diyorum, şükrediyorum. Ve ve arjuhu e, tabarakallah ve arjuhu ta e, istiyor e, istiyorum. İstiyorum, ricay diyorum onu. Tabarakallah ta Allah taradan en e, yüz hemen.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 ve o da bu kitabı müracaa eden yani bittikten sonra bir kontrol eden ev nasihatet veya bu kitabın tamamlanmasından nasihat eden şurayı şöyle yapma böyle yap, böyle ama böyle yap diye nasihatte eden herkese de ne yapıyorum teşekkür ediyorum. Ve fi mukaddimetihi onların en önünde de mukaddime neydi? Ön, ön demek değil mi? Ön sür demekti. Yani bu teşekkür ettiklerimin en önünde de kim gelir? Fadiletü Şeyh Said İbn İbrahim Şurey. Şurey'in var ya bu mekede şey yapalım.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 Ee, Abdurrahman el-Hümeys ne yapmışlar? Kitabı okumuşlar. Nasihatte bulunmuşlar. Ve aynı zamanda kitaba da mukaddime de yazmışlar. Fe hayran. Allah onların ne yapsın? Cezasını versin. Ne demek cezasını versin? Hayır olarak mükafatlarını versin. Yoksa bizim ananızın size söylediği gibi Allah cezanı versin o manada değil. Bu cuhde mukil. Cuhden mukil. Sen dur sen devam et Ha bu bu eee ne demek? Cehd ne demek? Çalışma çaba sarf etmek. Mukil <gül> az. Yani imkanlara az olanın veyahut da olan insanın cehdidir. Yani bu görmüş olduğunuz kitap ne nedir? Cehdül mukil. Yani bir hani burada tevazu yani bu bir tevazu bir şey. Yani az olan şeyin cehdidir, çabasıdır, gayretidir. Evet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 Onların önlerinden. Öyle değil mi? Kur'an-ı Kerim'de çok geçiyor. Öyle mi? Beyni, yediğim. Beyne yediğin kar e, ilkelim. Normalde yediğin ne demek? yedeğin aslı. <gülüyor> Yedeğini aslında. Burada nun niye düşmüş? <gülüyor> Hı. olduğundan dolayı nun ne olmuş? Düşmüş. Beyne yediğin kar ilkelim. Yani.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 ve in akte etu hata hata ettiysem ettiysem ferman tamim ve nefsimden ve şeytandandır ve inni aminum ben amal ediyorum umuyorum minmen o kimseden ki yecidu fihi me yecidu buluyor fihi kitabın içinde o kitabın içinde me akadan me demek eleştirilecek uyarılacak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 وابرأ إلى ve ben Allah'a beri oluyorum minna khalefe kitabahu ve sunneti nabihi bu kitaptan Allah'ın kitabına ve peygamberin sünnetine muhalefet eden ne varsa ben ondan Allah'a neyim ben ondan Allah'a beriyim tekrar söylüyor adam ne diyor ben bu kitapta Allah'a ve resulüne muhalefet olan ne varsa ondan ne yapıyorum Allah'a kendimi beri kılıyorum ondan uzaklaşıyorum ve fehmü selefin salih ve selefi salihin fehmena muhalif olan